Ağabey Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Ve salat ve salam Allah'a Rasulü Muhammed'e ve onun Allah'a aleyhisselam ve onunun kabileleri ve onunun yolunu takip edenlerin her günün en iyi günü. Rabbim şirahli sabri ve silim amrı ve hulukta minlisan yfka hu kovlu. Allah'ım, bize ne öğrettiğinizi öğreteyim. Allah'ım, bize ne Geçen hafta İnsan Suresinde Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Taala'nın 9 ve 10. ayetlerde, 9. ayete kadar müminlerin vasıflarından bahsediyordu. En son olarak demiştik, demiştik ki müminlerin vasıflarını anlatırken Allah ayette Subhanahu ve Taala demişti ki, biz insanı yarattık, ona işte hakkı batılı gösterdik. Sonra Allah diyor kendine itaat eden ve iman eden kullar için biz onlara cennette Irmaklar hazırladık, altından, şeyden, e, baldan, sütten ve güzel içeceklerden hazırlanmış. Onlar ki adaklarını yerine getirir. O gün şerri her tarafa yaygı yayılmış olan bir günün azabından Allah'tan korkarlardı. وَيُتْاَيُونَ التَّعَامَ عَلٰى حُبِّهِ مِسْك۪ينَ 8. ayette de böyle demişti. Onlar yemeği miskine, yetime ve esire yedirirler. Esire nerede yedirileceği noktasındaki ihtilafı da anlatmıştık. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ minkum نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا 9. ayette böyle söylüyor. O müminler yemek yediriyorlar ya miskine, yetime, ondan sonra esire. Yani iyilik yapıyorlar. Ama başa kalkmak için yapmıyorlar bunu. Bugünkü insanların yaptığı gibi. Genelde insanlar iyilikleri birbirlerinin kafalarına kalkmak için yaparlar. Normalde insanoğlu birbirine aslında iyilik yapmaz. Allah ayette diyor ki Subhanahu wa eğer diyor insanların her istediği kendilerine verilse idi, hepsi birbirinin mallarını ve canlarını isterdiler diyor. Yani insan, bütün insanlık böyledir. Kimse kendi nefsini tezkiye etmesin. Ancak Allah'ın rahmet ettiği nefsini tezkiye ettiği, nefsini temizlediği insanlar bundan afiyette kalabilmişlerdir. Ve e, bu Asıl üzere hareket ettiğimiz zaman görürüz ki aslında o başa kalkmak için yediren insanlar bir iyilik yapmak için yedirmiyorlar. Başa kalkmak için yediriyorlar. Yani başa kalkmak adına para vermeyi, mallarını harcamayı da feda edecek kadar ileri gitmişler bu ahlaksızlıklarında. Normalde insan cimrilik eder vermezler. Ama sırf başa kakabilmek adına veriyor ve sabırla bekliyor bir gün karşısına çıksın o da onun kafasına kaksın yaptığı iyiliği. O yüzden müminler bu ayette diyorlar ki biz sizi Allah'ın yüzü için yediriyoruz. Allah'ın yüzü bu ayet ve Kur'an'daki başka ayetlerde de ifade edildiği üzere Allah hep kendisi için Allah'ın yüzü diye birçok yerde bahsetmiştir. İlla vajhu Rabbü kerim mesela. Ancak her şey yok olacak. Rabbinin Yüzü, Kerim sahibi, yüzü müstesna. Bunları meallerde genelde Allah'ın rızası için yediririz diye tercüme ediyorlar. Aslında öyle değildir. Çünkü müminlere kıyamet günü cennette verecek en büyük nimet Allah'a bakmaktır. Allah'a bakmaktır. Ve buna, bu ve buna benzer isim sıfatla alakalı olan naslarda daha önce de defalarca tekrar ettiğimiz gibi hep diyoruz ki Allah yarattıklarına benzemez. Allah Allah'ın kendisi için el, yüz gibi sıfatlar kullanması da keyfiyeti Allah'a has olmak şekildedir. Yoksa haşa Allah'ın eli kulların eline benzemez haşa. Nitekim ben size el dediğim zaman hemen insan eli beş parmak geliyor ama kimsenin aklına filin ön ayakları gelmiyor. O da filin elleridir. Veya kangurun işte ince ön ayakları ki onun elleridir. Hiç kimsenin aklına bu gelmiyor. Veya maymunun kıllı elleri de gelmiyor kimsenin aklına. El deyince aklınıza ilk gelen şey insan eli. Ya erkek ya kadın elidir. Niye? Beyin öyle bir kaptır ki neyle dolarsa ancak onu tefekkür edebilir. Dolayısıyla Allah kendisi için yedullahi, Allah'ın eli diye ayette ifade ettiği zaman veya livejhillahi, Allah'ın yüzü içinde ifade ettiği zaman ne el ne yüz, haşa Allah'ın yarattığı başka şeylere benzemez. Allah bundan münezzehtir. Kim Allah'a yarattıklığına benzetirse kafirdir. Ona kafir demeyen de kafirdir. Mesela açıktır ama... Allah kendisi için bunları kullandığı için bize düşen de bunları Allah hakkında kullanmaktır. Ve diyor ki o müminler, biz size Allah'ın yüzü için yediriyoruz. Çünkü cennette az önce de ifade ettiğim gibi verilecek en büyük mükafat Allah'ın yüzüne bakmaktır. Nitekim bununla alakalı sünnette sahih hadisler mütevatir derecededir. Müminler cennette iken Rablerine bakacaklar ve Rablerinin nurunun güzelliğinden Allah Azze ve Celle Subhanehu wa Teala kullarına güzellik yansıtacak. Ve nitekim başka bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ''Cennette ne güneş ne de ay yoktur.'' diyor. Başka bir hadisin ifadesinde ''Cennette güneş yoktur.'' diyor. E peki insan aklı gereğini olması gerekir ışık yoksa? Karanlık olması gerekir yani. Cennet öyle bir yer değil. İşte şer'i naslar akılla bilinmez. Çünkü اِذَا الشَّمْسِ قُوْ diyor. Güneş dürülüp atıldığı zaman. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْعَرْضُ غَيْرَ الْعَرْضِ وَالْسَمَاوَاتِ Yerler ve gökler o gün değiştirilmiştir diyor. Başka bir yer gök vardır. Artık onlar atılmış. Gitmiş onlar. Nitekim Allah subhane ve teala cennete ve cehenneme cinleri ve insanları doldurduktan sonra geri kalan ağaçlar, taşlar, hayvanlar, böcekler hepsinde diyecek ki kunu, turaba, toprak olu. Hepsi de toprak olacaklar. O gün işte kafir diyecek, ah keşke toprak olsaydı. Kendisi cehennemde bakacak ki hayvanlar hiçbir ceza almadan yok olmuşlar. Keşke ben de toprak olsaydım diye temenni edilir. İşte o gün cennetin içerisinde güneş yok. Ama cennet neyle parıldanıyor? Allah subhanahu wa ta'ala ve, ve celle'nin nuruyla. Ve cennet, cennet ki en üstü firdevs cennetidir. Huni şeklindedir. Huni nedir biliyorsunuz hani sıvı doldururlar ya. Bir ağzı dar, diğer ağzı geniş bir şeydir. Şöyle Huni'dir. Cennet bu şekildedir, Huni şeklindedir. En tepesi Firdevs cennetidir. Ve Firdevs cennetinin tavanı da Rahman'ın arşıdır. Ve Allah Azze ve Celle, Sülhane ve Teala kendisine itaat eden kulları buraya yaklaştırmakla ikram etmiştir. Kendine yakınlıkla ikram etmiştir Allah a. Dolayısıyla ee, müminlerin fakirleri, esiri ve yetimi yedirmesi Allah'ın yüzünü görmek için yaptıkları işlerdendir. Çünkü cennet Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızasına götüren işlerden bir tanesi de bu ayette sayılan gruplara yemek yedirmek, onlara Allah için infak edip tasattuk etmektir. Ve daha önce de geçen hafta ifade ettiğim gibi bütün salihlerin yoludur. Bu. Bütün salihler insanlara davetlerini yaptıkları sırada onlara yemeklerinden yedirmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın misafirsiz sofraya oturmadığı İsrailiyat rivayetleri herkes tarafından bilinir. Gene aynı şekilde de Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın kavmine ilk davet yaptığı zaman hepsine bir yemek verdiği, bu yemeğin ardından onlara tevhidi kendi getirdiğini anlattığı da herkes tarafından aşikar bilinen bir durumdur. لَنْ هُرِيدُ مِنْكُمْ sizden bir ceza beklemiyoruz derken hani bizi dövmeniz değil Araplarda ceza iyi ve kötü manada karşılık demektir. Yani biz size şimdi Allah'ın yüzünü e, görmek için cennette Rabbimize bakmak için yediriyoruz ama karşılığında bir mükafat bir ceza istemiyoruz. Yani bu yaptığımızın karşında bize plaket takmayacaklar. Bize ödül de vermeyecekler. İnsanlar konuşmasınlar da öyle mi? Seleften birçoklarından söz var. Diyorlar ki Allah hepsine rahmet etsin. Eğer bir insan görürseniz dünyanın çocukları onu övüyor. Dünyanın çocukları kimdir? Dinden bir haberi olmayan. Nitekim sahibi hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'ye diyor ki ya Ayşe diyor falan falan ben zannediyorum ki onlar bizim dinimizden hiçbir şey bilmiyorlar. Resulullah bu sözünden kastı münafıklar. Abdullah ibn Ube ibn Saelül ve etrafındaki birkaç münafık sayıyor. Falanla falan bizim dinimizden hiçbir şey bilmiyoruz zannediyorum. Zahirde böyle papağan gibi tekrarlıyorlar ama işte cennet var, cehennem var, ahiret var vesaire ama onlar bizim dinimizden hiçbir şey bilmiyorlar. İşte onlar gerçek münafıklar. İşte bu münafıklar eğer bir takım ve bunlarla beraber diğer kafirler, bir takım insanları övdükleri zaman, mesela falan ne cömert adam, önüne gelene bol bol yediriyor mesela. Mefelen. Ha? Bakın bugün zenginler, sırf bir yere adı yap veresin diye şan ve şöhreti için milyon dolarları affedersin kazanırken yetimin malını yiyorlar. Efendime söyleyeyim, e, ihtiyacı olanın malını yiyorlar, haram malı yiyorlar, o kadar para topluyorlar. Sonra sırf isimlerinin bir yere verilmesi adına milyon dolarlar harcıyorlar. Niye? Okul yaptırmış okula adı verilecek, hastane yaptırmış hastaneye adı verilecek. Veya işte bir yere bir hizmet yapmış, ammeyi ilgilendiren, kamuyu ilgilendiren yani insanların sosyal hayatını ilgilendiren bir hizmet yapmış. Kapısına yazacaklar ki bu işte yer falanın katkılarıyla yapılmıştır gibi yani bir tane uyarı koyacaklar. Adam sırf isim için böyle bir karşılık için milyon dolarlarını veriyor. Bu bütün insanlara sevdirilmiş bir şeydir. Şöhret insanlara fıtraten sevdirilmiş bir şeydir. Bakın bu böyle olmasaydı bugün deyyusluk olan izdivaç programları, evlilik programlarına ahmak insanlar topluluğu çıkmazdı. Veya işte yetenek yarışmaları falan düzenleniyor. Bütün dünyada aynı anda başlatıldı bunlar. 2-3 sene içerisinde Dünyanın yüz küsur ülkesinde başlatıldı. Beş dakika şöhret olacaklar diye elli tane maymunluğa ve şaklabanla teşebbüs eden bir topluluk var karşımızda. Beş dakikalık bir şaklabanla. Yani beş dakika şöhret olacak televizyonda görünecek. Bu kadar. İnsanlar böyle ahmak varlıklardır. Eğer vahye hizmet etmezseler, eğer vahye kul olmazsalar, eğer Allah'a itaat etmezseler, eğer Allah'ın irade ettiği şekilde yaşamazsalar, Allah diyor ya ayette inna khalaqnal insanı. biz insanı yarattık. Öyle değil mi? Summe radatnahu asfala Öyle keremli bir mertebeye çıkardıktan sonra aşağıların aşağısına indirdik biz onu diyor. Maymun izzetli bir varlık yani. Allah itaat eden bir varlık. Yusebbihulillahi ma fis semawati ve ma ard. Yerlerde ve göklerde ne varsa, ma ellezî ne varsa yani. Her şey bunun içerisinde. Dağlar, taşlar, ağaçlar, hayvanlar, kuşlar, denizler hepsi ama hepsi Allah'ı zikreder. Hepsi Allah'ı anar. Hepsi Allah'ı tesbih ederler. Ama insanlar bunu işitmezler. Ve Resulullah aleyhissalâtu vesselâm'dan sahih senetleri ivâet eden başka bir hadiste diyor ki Denizler her gün insanları ve cinleri yutmak için Allah'tan izin isterler. Ya Rabbi bizi bırak şu sana isyan eden insanları yutalım. Allah diyor onları her gün tutar. Maymun izzetli bir varlıktır Allah'a itaat eder. Allah'ın onu yarattığı gaye için yaşar. Ama ne için yaratıldığını unutan böyle ahmak insanlar topluluğu onlar beş dakikalık şöhret için her türlü maymunluğa girerler. Çünkü insanlar hep bedel isterler. Ve müminlerin de bu ayette vasf edilen bu ahlakı ve karakteri övülmemeyi beklemek. Çünkü herkes övülmeyi ister. Herkes beğenilmeyi ister. Bütün insanların fıtratında bencillik vardır. Ben ben der insanoğlu. Ölene kadar böyledir bu iş. Allah'ın rahmet ettikleri müstesnadır. Onlar ne yaparlar? Kardeşlerini kendi öz nefislerine tercih ederler. Kendi ihtiyaçları varken kardeşlerinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyarlar. Müminler topluluğu arasında da çok azdır bu sıfata haiz olan insanlar. Yani müminler, hadi kafirler böyleler, münafıklar, müşrikler böyle. Müminler böyle miler yani? Evini, arabasını, parasını kardeşiyle paylaşmak noktasında cimri olan insanlar sadece münafıklarla kafirler midir? Vallahi hayır, billahi hayır, tallahi hayır ya. Geçmiş ümmetler, Yahudi ve Hristiyanlar hangi pisliğin içine girdiyseler bu ümmet de aynı pisliğin içerisine gelecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediğin gibi. Kesinlikle ve kesinlikle onların yoluna tabi olacaksınız. Ya Resulallah onlar Yahudi ve Hristiyanlar mıdır? Diyor. Başka kim olacak diyor aleyhissalatü vesselam. Tabi ki Yahudi ve Hristiyanlardır. Yahudi ve Hristiyanlar malı biriktirdiler. Malı topladılar. Din adamlarına verdiler. Din adamları haksız yere yediler o paraları. Allah'tan korkmadılar o paralardı. Tasarruf ederken Allah'ın rızasını gözetmediler o paralarla. Kendi nefis ihtiyaçlarını kendi işte metallarını sağlayabilmek adına bunu yaptılar. Öbür insanlardan bir grup bunların bu ifratını görünce onlar da başka bir tefrite gittiler. Onlar da hiç infak etmediler. Alttan sıktılar, alttan yalamaya başladılar. İnfak ederken korkmaya başladılar. Allah için verirken korkmaya başladılar. Oysa ki Allah müminleri Kur'an'da vasfetmişti ki onlar kendi ihtiyaç seviyorken kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederlerdi. E şimdi insanlar fıtraten bilirler ki ben bu kardeşim var israf ediyor, bu kardeşim var haram yiyor... Bu kardeşim var. Allah isyan ediyor aldığı parayla. Elindeki bütün maddi güçle Allah'a fısk için kullanıyor bunu. Öyle mi? Ben şimdi onu nasıl kendi nefsime tercih edeyim ki? Bu karşılıklı tesis edilecek bir Karşılıklı bina edilecek bir ahlaktır, karakterdir. Eğer kardeşiniz Allah'tan korkuyorsa, hayatına baktığınızda malını, malını Allah yolunda sadece harcıyorsa, harama para harcamıyorsa, he? Haramın çeşitleri var mı? Bir dünya çeşidi var haram. İnsan karısıyla parasını harama harcar, çocuğuyla harama harcar, kendi nefsiyle harama harcar. 50 tane bugün öyle ki şu dönemde eğlence sektörünün başını alıp gittiği bir dönemde yani parayı nereye harcayacağınızı saçmalıyorsunuz. Artık bilmiyorsunuz nereye harcayacaksınız. Dolayısıyla toplumunda çok fazla kazanmak gibi bir ahlakı ortaya çıkıyor, bir derdi ortaya çıkıyor. Sürekli kaza kazanalım, onda işte eğlence sektöründe harcayalım diye. Netice itibariyle insanlar mallarını bir... Allah'tan korkanlara teslim edecekler. iki mallarını Allah'tan korkarak tasarruf edecekler mallarında. İki tane esas birleşecek ki emanet yerini bulsun. Eşya yerli yerine otursun. Zulüm ortadan kalksın, adalet gelsin. Bu olmazsa bugün olduğu gibi olur. İhha derneği, insan eli yardım mı bilmem ne derneği, işte hayat bilmem ne derneği, can suyu derneği. 50 bin tane dernek var yardım topluyorlar. İnsanların paralarını topluyorlar. Ne? işte Somali'de aç insanlara yardım edeceğiz. Afrika'da aç insanlara yardım edeceğiz. Bakın Afrika'da Somali'de yardım ediyoruz dediği insanlar var ya evet onlara götürüyorlar yardım. Doğru söylüyorlar. Ama onunla beraber de şeytana çok büyük bir hizmet yapıyorlar. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti televizyon basın yayın kanalıyla yardımları destekledi. Dedi ki herkes yardım toplasın banka şubelerinde hesaplar açtı. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, bilmem İş Bankası, şu bankası, bu bankası. Bankalarda toplanan para bedeli 10 milyon dolar örneğin. 10 milyon doları bankalarında toplayan bütün bankalar o günlük faize yatırdılar. Mesela Ziraat Bankası 2 milyon dolar yardım bedelini kendi kasasına topladı ya onu devlete iade edecek, doğru. İade edecek de iade etmeden önce bir günlük, bir gecelik faize yatırıyor. Bankanın 2 milyon dolardan kazandığı para sadece bak hiçbir şey yapmadan 1 milyon dolar faizini alıyor banka. Bir gece parayı yatırıyor ve bir gece içerisinde 1 milyon dolar para kazanıyor. O da geçtik onu geçtik bunlar yerli kafirler hadi onlar yiyorlar. Bunların hepsi parayı transfer ediyorlar Somaliye çantayla uçakla gitmez bu para. Onlar hesaptan... İşte Western Union'dur başka uluslararası Yahudilerin para transfer şirketleri kanallarıdır. Bakın Türkiye'de bakır, bakır gibi bir şey iki tane Yahudi'nin elindedir. Malezya'da ve Endonezya'dan çok daha Türkiye piyasasının altında bakır getirebilirsiniz. O iki Yahudi var ya iki Yahudi, onlar başka hiçbir devletten e, bakır getirilmesine izin vermezler. Bir anda piyasaya çok ucuz bakır sürerler, zarar edersiniz. Bakırın kilosu 20 milyonken düşer 2 milyona. İflas edersiniz o kadar yüklü gemiyle bakır getirseniz Endonezya'dan, Malezya'da. O iki tane Yahudi bunun önüne taş koyarlar, set çekerler. Bu para transfer ediliyorken Somali'ye, Etiyopya'daki şeylere Yahudi kanallara yatırılıyor. Onlar da bunu yatırıyorlar faize alıyorlar 5 milyon dolar havadan para. Bak senden benden topladılar. Üzerimizden buradaki yerli kafir kazandı 2 milyon dolar. Yahudi kafir kazandı 10 milyon dolar. Onda kurşun silah olarak geri dönüyor Müslüman denilen topluluğun üzerine. Ve ardından bundan da kalmıyor. O para kime götürülüyor? Demokrasi, layıklık gibi şeytani vesveseleri, şeytanın koyduğu dinleri halklara kabullendirmeye çalışan zalimlerin eline götürüp veriyorlar. Adamlar yardım verirken yanında da demokratik yardım olarak yazıyorlar. Ya Hristiyanlar içine İncil koyup veriyorlar, ya demokratlar kendi partilerini meşru göstermek ana, bak biz size yemek veriyoruz, şu dernek olarak yaptık. Bak şu ideoloji olarak yaptık size verdiğimiz yardım. Ya bakın. Şer nasıl şeytan tarafından yayılıyor? Şimdi bu benim ortaya koyduğum tasavvurla, tasvirle baktığınız zaman meseleye... ...demek ki hayırdan çok şer yapıyor bu insanlar. O yüzden kimseye vermesinler paralarını. Allah'tan korkmayan ki hiçbir müşrik... ...hiçbir müşrik malda Allah'tan korkamaz. Çünkü şeriatı bilmeyen bir insanın malda nasıl tasarruf edeceğini belirlemesi imkanı yoktur. Kur'an'da ganimet vardır, fey vardır... Kur'an'da zekatın taksimatı vardır. Kur'an'da insanın malını nereye harcayacağını keyfiyeti vardır. Allah hepsini belirlemiştir. Şuna şu kadar buna bu kadar vereceksin. Buna buradan bu kadar vereceksin. Allah hepsinin taksimatını yapmıştır. Şeriatı bilmeyen insanlar nasıl olmalı Allah'tan korkup tasarruf edebilirler? Kesinlikle edemezler. Netice itibariyle Bugün dünyada bütün kafirler de yardım ediyorsalar bir takım derneklere yardım kuruluşlarına ya bir siyasi ve ideoloji çıkarlarından dolayı yapıyorlar bunu insanlara kendi siyasi düşüncelerini kabullendirmek adına ya da iki insanın fırtratında birinci anlattığım var olan şöhret sevdası üzerine. Bu iki sebepten harcalar ama müminler bunlardan afiyette Müminler mallarında Allah'tan korkarlar ve müminler mallarını karşılık ve mükafat beklemeksizin Allah subhanahu wa ta'ala'nın yolunda harcarlar. Ve Allah azze ve celle de onların bu yaptığının karşılığında onlara cennette kendini göstermekle ikramda bulunur. Allah azze ve celle ömrü boyunca Allah yolunda Allah'ın rızasını göz harcayanlardan kılsın. La nuridu minkum cezae ve la şukura bir teşekkür de istemiyoruz. Ayetin sonunda bunu da söylüyor. Karşılık beklemiyoruz, tamam şöhret istemiyoruz. İşte efendime söyleyeyim başka çıkarlarımız da yok. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müşriklere bile yeri geldiğinde ne yapıyordu? Maldan yoksulsa, yetimse maldan veriyordu ihtiyacını gidermek falan. Birçokları İslam'a giriyordu. Yani nitekim İslam'a yeni girenlere Mekke'nin fethinde ne yapıyor? Koca bir sürüyü veriyor. Adam bakıyor sürüye, Oo, o var sürüde yüzlerce koyun iç geçiriyor. Ah böyle bir sürüm olsa diye. Resulullah diyor aleyhissalatü çok mu hoşuna gitti? Diyor çok hoşuma gitti. Keşke benim olsaydı. Diyor, i̇ster miydin sen olsun? Tabi isterdim falan deyince al diyor hepsi senindir diyor. Diyor şaka mı yapıyor? Yok ben yalan söylemem peygamberim yani. Al senin olsun diyor. Adam kavmine gidiyor diyor ki koşun ey kavmin bu dine girin vallahi bu adam peygamberdir vermekten korkmuyor diyor. Allah'ın verdiğini Misliyle geri gönder, döndüreceğine inanan bir adam verirken korkmaz. Peygamberin korkmadığın gibi. Ya devlet zaten, devlet olması harcaması demek öyle mi? Vali atayacak, polis atayacak, asker atayacak, onu teçhizatlandıracak, halktaki fakirleri gözetecek öyle mi? Devletin para ihtiyacı var doğru mu? İhtiyacına rağmen Resulullah sırf İslam'a girecek maslahatıyla ne yapıyor sırf? Ona mal veriyor. Bununla alakalı güzel bir kısta vardır. Kitaplarda anlatılır yani Kur'an ve sünnetten bir şey değil ama belki selefin hayatından çok ibretlik bir hikayedir. Adamın bir tanesi Kabe'yi tavaf ediyorken beyt Haram'da tavaf sırasında ayağı bir şeye çarpıyor. Sonra bir bakıyor ki altın dolu bir kese. İçinde altın var. O sırada şeytan vesvese veriyor. Ha, bu senin bütün ihtiyaçlarını görür. Allah'ın izniyle bundan sonra rahat edersin yani. Bir ticaret kurarsın. O ticaretten gelenle geçinirsin. Sonra diyor Allah geldi aklıma. Dedim ki Rabbim beni görüyor. O sırada da adam biri bağırdı. Ey insanlar ben bin tane altının olduğu bir kese kaybettim. Getirene 30 altın vereceğim. Sonra diyor götürdüm ona verdim keseyi. 30 tane altına bana hediye etti diyor. Ben de sonra diyor o 30 altını aldım. Keseyi adama iade ettim. Sonra pazara gittim. Pazarda baktım ki bir tane köle satıyorlar. Benim de köleye ihtiyacım var. Bir tane genci satın aldım diyor, erkek bir köle, 30 şey verdim ona, altın verdim. Sonra diyor birileri geldi diyor, benden bu çocuğu çok yüksek bir bedelle satın almak istediler. Çocuk da diyor beni diyor sevdi zamanla, bana dedi ki çocuk, bak ben Mahrıb kralı var, onun oğluyum, savaştılar esir düştüm, o yüzden beni köle olarak sattılar. Şimdi babamın adamları gelecek, sen iyi birine benziyorsun. 50.000'i altından aşağı verme beni diyor. Sonra geliyorlar, 50 bin altına şey yapıyor, e, siz söyleyin adını, çocuğu satıyor. 30 oldu, 50.000. Çocuk gidiyor. Ardından 50 bin altınla Kufe bölgesinde ticaret yapıyor, Bağdat bölgesinde. O sırada tabii kendince tüccar arkadaşları falan oluyor. Diyor ki bak bekarsın gel işte bizim bir tüccar arkadaş vardı, öldü. Onun bir yetim kızı vardır, gel senden nikahlayalım diyor. Ondan sonra nikahlanıyor, kızla görüşüyor, anlaşıyor, kızla evleniyor, kızın da çeyizi geliyor. Çeyizinde de tabaklar var, tabaklar var çeyizinin içerisinde. Ve o tabakların her birinde de bin altın dolu keseler var. Elli tane tabak var, elli bin altın var, sadece bir tanesi hariç onda da otuz altın eksik. O da o Kabe'de... Malını iade ettiği adamın kızı. Adam kenara kızına bu kadar çeyiz hazırlamış. Kızla evlenince de elli bin altın oldu. O kadar daha büyük bir bedel. Ve bu adam hep Kabe'nin yanında dua edermiş. Allah'ım helalinden ver, helalinden ver. Adama sormuşlar. Niye böyle diyorsun? Sen gece gündüz böyle dua ediyorsun. O da bu kıssayı anlatırmış onlara. Allah bana böyle ikram ettiğini. Sonuçta insan Allah Azza ve Celle'nin Resulullah'ın haber verdiği gibi a.s.m. Vallahi sadaka malı eksiltmez. Vallahi sadaka malı eksiltmez. Vallahi sadaka malı eksiltmez sözüne iman ettiyse iyi bilsin ki verdi mi Allah ona geri verecek. Ama Allah'ın geri vereceğini ve Allah'a iman eden bir topluluk bunu korkmadan verirler. Öbür türlü eli titreyerek verir. Verir, vermez değil ama eli titreyecek. Eli titreyince de ne dünyada karşılığını görecek ne ahirette. Allah'tan bir teslimiyet istiyor. Katab Allahu ala kulli şey. Katab ihsan ala kulli şey. Allah her şeyin üzerine ihsanı yazdı, ihlası yazdı yani. Verirken de, alırken de, konuşurken de, susarken de her işte Allah Azze ve Celle ihlası yazdı. Allah bizi onunla rızıklandırsın. اِنَّا نَخَافُ مِنْ Rabbina يَوْمَنَ abusan qamtarira. Şüphesiz diyor biz Rabbimizden öyle bir günden korkuyoruz ki Abusa, o gün Abustur. Abdullah i̇bn Abbas da Abusa'yı dayika diyor. Yani daralan, sıkılınan bir gün olarak tefsir etmiş Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'la. Öyle bir gün ki o gün Abusa'dır. Yani insanların sıkılacağı, daralacağı bir gündür. Nitekim bunun öncesindeki ayetle bu ayeti erbiceme dersek şu görülür aslında. Fakire, miskine, esire vermek, yolda kalmışa vermek, yedirmek. Bu gibi güzel hasretler nedir? Başkalarının sıkıntılarını gidermektir. Kıyamet günü ise sıkıntıların çok fazla olduğu gündür. Ve nitekim Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki kim dünyada iken mümin bir kardeşinin dünyalık sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah azze ve celle subhane ve teala da kıyamet günü onun bir sıkıntısını giderir. Sıkıntılarından bazılarını Allah götürür. Dolayısıyla Allah'ın hemen bu ayetin peşine bu kelimeleri de sarf etmesinde büyük hikmetler vardır gören gözler için. O gün abu sedir, dağlık, dar bir gündür o gün ve qantariyara, qantariyara da tavuyla diye İbn Abbas yorumlamış. Yani uzun bir gün, sıkıntılı ve uzun bir gün. Çünkü onlar yedirirken bunu söylerler. Biz Rabbimizden inlana kafımı Rabbine, biz Rabbimizden korkuyoruz ki bizim Rabbimiz o gün insanların bazı sıkıntıları olacaktır, o gün uzun olacaktır, o gün bizi ne yapacaktır, sıkıntılarımızdan kurtaracaktır. فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ مَسْرَةً وَسُرُورًا Diyor ki Allah Fawqahum, Onları korudu. شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ Bugünün şerrinden o önceki ayetlerde vasf edildiği gibi adanı yerine getiren Allah'tan korkan Allah için Allah yolunda veren korkmayan Allah'a iman eden hakkıyla Allah subhanahu kesim olanlara Allah onlardan o günün şerrini ne yaptı? Korudu. Valekahum nadraten ve surura. Allah onlara nadra ve surura verdi. Surura mutluluk demek. Surura mutluluk demek göğüslerdeki şey. Bu parayla satın alınmaz. Nice zenginler bunun peşindeler. O yüzden eğleniyorlar. Birazcık mutluluk, hazda alabilmek adına ama hiçbir şey onları mutlu etmiyor. Geçen bir yerde İslam'ın nimetini konuşuyoruz Müslüman kardeşlerimizle beraber nasıl Müslüman olduk, hangi cahiliyeden İslam'a Allah bizi ulaştırdı. Gerçekten orada bir söz söylendi, o kadar büyük bir sözdür ki, önceki arkadaşlarımız şu anda nasıl bir mutluluk içerisinde olduğumuzu bilsek, kalplerimizi yarar, hançerlerle göğsümüzden mutluluğu almak adına söküp çıkartırlardı ya. Yani. Bunu yaparlardı, bilselerdi göğsümüzlerine taşıyor Tabii İslam'la mutmain olan kalp için bu böyle. İslam'la sükunet bulan. Allah'a kul olmakla sükunet bulan bir kalp için bu böyle. Sıkıntı yok mu? İnsanla olup da sıkıntısı olmayan var mı? Yok ki. Kim var ki yani? Zenginin de var, fakirin de var. Kimi dinlesen dünyanın en dertli adamı zannedersin. Çünkü derdi olmayan yok. Herkesin var kendince. Ama bu bütün dertlere rağmen İslam'la mutlu olabilen insanlar topluluğu var önümüzde. Orada ayette iki şeyden bahsetmişti. Surura, nazra. Nazra'da yüzün parıldaması, yüzün aydınlığı. Nitekim vucuhu يَوْمَ idin nadira, اِلَى رَبِّهَا نَادِرَهِ Başka ayette de Allah böyle söyler. O gün parıldayan yüzler vardır. Onlar Rablerine bakarlar. Rablerinin e, nurunun güzelliği onların yüzüne yansımıştır. Bu dünyadayken de böyledir. Yani başınıza gelen iyi şeyler güzel insanlarla oturmanız size bir güzellik katar. Gören gözler bunu görebilirler. Nitekim İnsanlar sahabeyi gördükleri zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşlarını, dostlarını gördükleri zaman insanlar diyordular ya bunlar yürüyen melek mi yani, bunlar nedir diyorlardı. Onların yüzlerindeki o güzelliği, nuru görebiliyordu insanlar. Kafiri bile bunu görüyordu. Yahudi Hristiyanlar söylüyorlar bunları. Bu insanlarda hayır vardır diyorlar. Nitekim nice salih birbirini gördüğü zaman yüzlerinden tanımışlar, koca toplulukların arasında. Bunun birçok kıssası var, örneği var. Ben baktım ki diyor o adamda hayır var. Baktım ki diyor o adamın yüzünde bir güzellik, nuru var. İnsan Allah azze ve celle'ye kul olduğu oranda, Allah Subhanahu ve Teala'ya teslim olduğu ve boyun eğdiği oranda Allah azze ve celle de o güzelliği, o parlaklığı hem dünyada hem ahirette verecek o kişiye. Ve kıyamet günü müminler nurlarından bilinecek. Yes a beyne önlerinde ve arkalarında nuru vardır. Bu şekilde koşuşturur müminler kıyamet günü. Ve münafıklar Münafıklar, kendilerine Müslüman diyen münafıklar. Dilleriyle tasdik ettiklerini imanın esaslarını söyleyen münafıklar. Bu kavim müşrik, onlardan konuşmuyor, bizden konuşuyor. Bizim gibi diliyle tevhidi ikrar eden, Müslüman olduğunu kabul eden insanlar. Onların kalplerindeki sadakatin ne kadar olduğunu Allah biliyor. Bizlerin kalplerinde ne kadar sıdk olduğunu Allah biliyor. O gün diyor sadıklara sıdkları fayda verecektir diyor. Sadıklık müminliğin bir vasfıdır. Yusuf ey hesbittik ey Yusuf bize haber ver ey sıddık bak peygamberin vasfı hani az önce dedim ya insan yüzünden tanınır ne diyor arkadaşları Nebi'na bi teynihi inna narake minel muhsinin bize diyor rüyanın tevrine haber ver biz seni muhsin iyi insanlardan görüyoruz diyor bak bu söz söyleyen iki tane kafir yaşantısında ahlakında karakterinde bütün hayatında onu görmüşler yani Rahman nurunu Yusuf'ta görmüşler. Diyorlar ki biz seni Muhsinlerden görüyoruz, bize haber ver. Bütün Müslümanlar bu hasreti kazanmak zorundalar. Eğer kalplerinde sadakati varsa. O günkü sadıklara sığlıkları fayda verecektir. Ve o gün Allah Azze ve Celle münafıklarla müminlerin konuşmasından Hadid suresinde bahsederken diyor ki münafıklar diyecekler ki durun biz de sizin nurunuzdan faydalanalım. Nakıta bismin nurikum. Nurunuzdan birazcık da bize gelsin. Ondan birazcık fayda olsun. Yani her şey etrafı yakın çevresindekini etkiler. Az veya çok. Öyle mi? Her, maddenin yapısında bu var yani. Sıcak merkezinden uzaklaşıldıkça ne olur? Etkisi azalır. Sıcan etkisi. Güneş mesela. Ne kadar yakın olsan o kadar sıcak hissediyorsun. Ne kadar uzak olursan o kadar az hissediyorsun. Bu maddenin eşyanın kendisinde Allah'ın koyduğu bir kanun. Her şey yakınındakinden etkileniyor. Münafıklar da biliyorlar. Bunlar mümindir. Nurları var. Biliyoruz münafıkız ama bari nurunuzun bir faydası olur. yani. O yüzden Nebi Salsam diyor ki ya ilim okuyan ol, ya okutan, ya onları seven ol, ya da onlarla oturan beşincisi olma helak olur. Öyle mi? Niye? Okumuyorsan, okutamıyorsan bile onlarla oturmak, onları sevmek, onlara yakın olmak sana bir nur getirir. innel melâiketel lâ tadâ acinahetehâ <gülüyor> Melekler kanatlarını razı olarak ilim talebelerinin üzerine gererler, koyarlar. Allah'tan bir koruma vardır ilim talebeden insanların üzerinde. Bunlar peygamberlerdir. Çünkü ilmin kaynağı Allah'tır. Vahidir. Vahiy peygamberlere gelmiştir ve peygamberlerden sonra bu emaneti teslim alan insanlar da emanetin keyfiyetine ve şekline göre bu şeyden metadan ona göre faydalanırlar. Dolayısıyla bu gibi güzel hasretleri dünyasında barındıran insanları e, dünyada ve ahirette göreceği iki şey var. Hem mutluluk hem de yüz parlaklığı ve aydınlığı. Bu hem dünyada böyledir hem ahirette böyledir. Allah bize nurundan versin. Evet. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَر۪يرًا وَجَزَاهُمْ Onların mükafatı karşılığıdır. Bu ayetlerde vasf edilen insanların. بِمَا bi sebebiydir Arapçada. Bir yedir. Ne sebebiyle? Bime sadarû. Sabrettikleri için cenneten. Onlara cennet vardır. Sabırlarının karşılığı olarak. Ortada bir sabır olması lazım. Nedir o? Allah Azze ve Celle'nin emirlerine itaat etmek, yasaklarından kaçınmak. Bu ikisine sabretmek zor iştir. İtaatte devamlı olmak. isyan etmede devamlı olabilmek. Buna sabretmek kişiye cenneti getirir. Bakın ayette iki tane karşılık verdi. Bir sabaru cenneten sabrettikleri için bir cennet var, iki harira var. Harira Arapça ipek kumaş. Şimdi alimler bu ayetin tersinde demişler ki, insan Allah'ın emirlerine itaat ederse karşılığı cennettir. Haramlara Girmemeye, dalmamaya da sabrederse karşılığı dünyada yasaklanan şeylerin ahirette onlara mübah olmasıdır demişler. İpek elbise erkeğe dünyadayken haram kılınmıştır. Resulullah yasaklamış aleyhissalatü vesselam. Nitekim bugün de tıp bu yasan hikmetini açıklamış. Çünkü altın ve ipek erkeğe yasaklanmış iki maddedir. Her insanın bedeninde erkeklik ve dişilik hormonu salgılanır. Dişilik hormonu çok fazla salgılandığı zaman insan dişi olur... Erkeklik hormonu da fazla salgılandığı zaman erkeklik hissi uyanır. Netice itibariyle tıp şunu ispat etmiş ki ipek ve altın erkek taktığı zaman erkekte kadınlık hormonunu salgılattıran iki tane dış etken. Yani burada da şer'i nasların hikmeti ortaya çıkıyor. Sahabe bunu bilmeden öldüler. Yani bunu bilmek çok bir iş değil yani. Millete göre aa bak ne bildiler falan çok önemli bir şey değil yani. Allah bize neyi emrettiyse ve neyden yasakladıysa bunun bizim için hayır olduğunu bilen bir topluluk için hiçbir önemi yok. Allah ne emrettiyse kesin bizde hayır var. Neyi de yasakladıysa kesin bizim için hayır var. İpek elbise dünyada yasaklandığı gibi ahirette de mübah kılınıyor insanlara. Neyin karşılığında? Yaptıkları dünyadaki sabrın karşılığında Allah Hazretleri onlara bunu mübah kılıyor. Dünyadayken Allah zinadan yasaklamıştır sabretmek zor iştir. Ama cennette 70 tane huriyle ve her ilişkiye girildiğinde bakire olan bekareti gitmeyen nimetler vermekle Allah Azze ve celle sabrının karşılığını vermiştir onlara. Dünyada mal biriktirmemeye sabretmek mal biriktirmemeye ha mal kazanmamaya demiyorum. Herkes zaruri bir ihtiyaç olarak cinsel ilişkiye girmek gibi yemek içmek gibi mal kazanmak gibi bir olguya sahiptir. Herkes mal kazanır. Mal biriktirmemeye sabretmek zor iştir. Allah bunun karşılığında cennette mülk vermekle karşılığını verir. Nitekim bunun çok açık sarih delillerinden bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle rivayet edilen şu hadistir. Allah cennette bir kuluna diyecek ki temennâ, temenniyet ne istiyorsan sana vereceğiz. Kul temenni edecek Allah onu verecek. Diyecek temennâ, gene temenniyet Allah azze ve celle istediğini verecek. Her söylediğinde Allah istediğini verecek ki artık adam temenni edecek bir şey bulamayacak. En son aklına dünyada bir padişahın, kralın sahip olduğu kadar büyük bir dünya mülkü aklına gelecek. Onu isteyecek. Allah Azze ve Celle ondan sonra temenni ettiğinde adam temenni edemeyince Allah diyecek ki temenni ettiğin ve on misli sanadır diyecek cennette. Cennetin mülkü bu kadar büyüktür. Dünyada mülk edinmemeye sabretmek, mal biriktirmemeye sabretmek zor iştir. Herkes yarını düşünür herkes yarının hesabındadır ya şimdi var birikim yapıp kenara atmazsak ne olacak aç kalacağız yarın benim çocuğum aç kalacak ya senin baban sen daha çocukken ölmedi mi Allah seni yetimken barındırmadı mı Allah seni giydirip doyurmadı mı Allah sana eşler ve çocuklar vermedi mi senin çocuğunu mu Allah unutacak yani? bırak çocuğunu düşünmeyi ahmaklık o iştir ki kendi kazandığı malı infak etmeyip de çocuğunun torununun yediği maldan Allah hesap vermektir ahmaklık budur Allah sana vermişken Allah yolunda harcasaydın Allah Azze ve Celle zaten çoluğuna ve çocuğuna verecekti. Nitekim kişinin salihliğinin çoluğunun ve çocuğunun rızkına bereketi vardır. Delil mi istiyorsunuz? Hızır kıstası bundan açık örneğidir. Hızır ne yapıyor? Bir tane duvar örüyor bir bahçeye. Musa diyor niye ördün? Diyor ki Musa aleyhisselama bunların babaları salih biriydi diyor. Allah da babaları sebebiyle bu çocuklara hazine miras bırakmak istiyor. O yüzden duvar öreceğim, büyüyünce bu hazineyi bulup zengin olacaklar. Kişinin dindeki salahiyetinin rızkına, kendi rızkına ve çoluk çocuğunun rızkına delaleti budur. Malın bereketi, ömrün bereketi, rızkın bereketi, vaktin bereketi, ilmin bereketi, neyin bereketini istiyorsanız Allah korkusunda takvada ve ihlasta sarılıdır. Allah konuştuklarıyla amel eden, kırtılığından aşağı indiren insanlardan kılsın. Biz bunları konuşmakla zannetmeyin bunlarla amel ediyoruz. Allah bize kolaylaştırsın. Allah kolaylaştırmadı kimseye bunlar kolay değildir. Allah azze ve celle'nin kolay kılmadığına kolay değildir. Biz diyor insana iki yolu gösterdik. O hadayenahü necdeyn. İki yol gösterdik insana. İmme şekur imme Gelecek birazdan da insan ya şükretme yolunu tutturdu ya da nankörlük yolunu tutturdu. Biz neredeyiz? Kendi nefsimize hesaba çekmemiz gerekir. Başkalarına vurmaya gerek yok ayet ve hadiste. Biz ilk iman ettiğimiz zaman hep kendimize vuruyorduk. Günahkarız, cehennem ayetleri hep bizim. Müslüman oldukça böyle Allah'ın azabından emin sayıyoruz kendimizi. Hiç onları kendimize vurmuyoruz ya. Yani. Hep münafıklar, müşrikler, kafirler onlara mı? Bütün iyilikler bize, kötülükler onlara mı? Biz Yahudi miyiz yani? Yahudileşmekten Allah'a sığınmak lazım. Ve bu ahlak Yahudileşmenin başka bir göstergesidir. Ayetin sonunda harira kelimesi geçmişti yani elbise. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiği elbiseler hangi renkli? Beyaz renkti. Hani yeri gelmişken bunu da belirtmekte fayda vardır. İlbisuha ve keffenu biha mevtakum diyor hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Onu giyinin ve ölülerinizi de beyaza sarın. Onunla kefenleyin diyor Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Erkek için en güzel renk beyaz renktir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiğidir. Ama tabii ki Resulullah siyah da giymiştir. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethederken sancağı vardı. Beyaz üzerine siyah yazılı sancağı da vardı. La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah yazan ki Müslümanın tek bayrağıdır. Bu sonradan çıkan bütün bayraklar puttur. Hepsini yakmak, yıkmak gücü olduğu zaman Müslümanların ilk işidir. Allah bize güç versin. Bütün bayrakları kaldıracağız bir tane olacak. La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah. Siyah üzerine beyaz, beyaz üzerine siyah. Müslümanın başka bayrağı yok. O öteki bayrakları alıp öpenler, namusu yapanlar var ya, şeytanın kendilerine namus kıldığını namus kılıp da peygamberin kendilerine namus kıldığına sahip çıkmayan insanlar. Bugün Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yapılan protesto ve mitinglerde valilikten izin alsanız bile, Türkiye Cumhuriyeti devleti makamlarından resmi izinle gösteri yapsanız bile bir yasağınız var. Siyah la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bayrağını açamazsınız veya yeşil üzerine beyaz. Çünkü bu üçü de peygamberin sancağıdır. Şeytanın devleti razı olmaz bunda. Rahmanın devletin bundan başkasından razı olmaz. Ama şeytanın devleti de bu sembolden razı değil. Müslümanın tek bayrağı bu. Allah Resulü beyazla beraber aleyhisselatü vesselam, başka renkleri de sevmiştir. Ama kendisine elbise olarak edindiği en sevdiği renk beyaz renktir. Bununla beraber de e, kadınlar için en güzel olan renk de siyah renktir. Kadınların siyah giyinmesidir. Nitekim Ayşe radıyallahu anhadan gelen hadis delilidir. Örtü ayeti nuzul olduğu zaman Ayşe kadınlara anlatırken diyor, simsiyah kargalara döndüler diyor, simsiyah giyinerekten. Çünkü kadınla İslam'ın uygun gördüğü en güzel renk budur. Peki hani başka bir renk giyerse kadın bu haram mıdır? İslam uleması bir delilden yola çıkarak bir kayıtla beraber demişler ki meşrudur. Meşruluğu şuradadır. Hz. Ayşe radıyallahu anh Kabe'yi tavaf ederken bir renkli elbiseyle tavaf etmiş. Çiçek deseninin olduğu hani dışık dışında bir elbiseyle. Alimler şuna böyle bir kayıt getirmişler. insana dikkat çektirecek, fitneye düşürecek bir renk olmayacak. Mesela hani dışarıdan erkek de olsa kadın da olsa. Erkek de olsa kadın da olsa. Görüldüğü zaman ya bu kim diye soru sorulan bir elbise İslam'ın haram kıldığı bir elbisedir. Yani nitekim kadınlarda böyle umum hükmün, Kapsamıyla amel eder, siyah giyerseler onlar için hayırdır. Başka renkler şu anda çok çok fazla dikkat çekiyor. Özellikle son dönemdeki tekstil piyasasındaki insanlarda şeriatı bilen insanlar olmadığı için önüne gelen haram helal her şeyi dikiyorlar. Öyle mi? Renklisi, desenlisi bilmem neylisi işte şöyle böyle. Bunlardan Müslüman ne yapması lazım? Sakınması, uzak durması, kaçınması gerekir. Nitekim bizim Türkiye'de hani kadınların giydiği siyah çarşaftır. O yüzden düşen hep siyah şekildedir. Mesela Afrika'nın farklı ülkelerinde siyah giymezler, kahverengi tonlarda giyiyorlar. Onlarda da siyah giymek dikkat çekebilir. Yani insanları fitneye düşürecek siyah giymek olabilir. Bu vakaya göre, yerine göre ee, içtihat edilmesi alimler tarafından toplumsal örfün ve edebin belirlenmesi gereken bir şeydir. Yani keskin böyle bu konuda katli ucuk ee, şey olan keskin naslar yoktur. Dediğim gibi vakaya göre belirlenmesi gerekir. Nitekim erkeğin kılık kıyafet ölçüsü de bunun içerisindedir. Hani İslam illa sarık küppe bugünkü tasavvufçuların algıladığı gibi şeyi emretmemiştir insanlara. Evet o dönemde Mekke'nin müşrikler de Resulullah ve ashabı da aleyhissalatü vesselam buna tarz elbiseler giyiyordular. Bugün işte Arapların beyaz cellabiye dedikleri uzun elbiseleri var erkeklerin giydiği. Artık örfen giyiyorlar. Yani Müslümana düşen olduğu vakanın içerisinde kafirlere muhalefet ederek, kafirlere muhalefet ederek onların giyin elbiseleri giyinmemektir. Nedir? Kafirler bugün böyle ya farklı farklı desenler, yazılar, e, böyle garip garip tişörtler giyiyorlar, yazı şeyler giyiyorlar. Onlardan giymemek, işte diyorlar bak reklamlarda diyorlar, işte jean Amerikanın şalvarıdır diyorlar. Yani Müslümanlar buna benzer şeylerden uzak da böyle dar olmayacak şekilde, geniş olacak şekilde, kafirlere benzemeyecek bir şekilde giyinmek gibi bir noktayla da memurlar Allah'ın emirlerinden bir emirdir. Ama dediğim gibi bu sınırlar ve kayıtları belirlemek için bir toplumun örfüne bakmak lazım. Nitekim işte Suudi Arabistan'da ateist, sosyalist dahi cellabiye giyer, örf olmuş orada. Yani orada cellabiye giymek şey demek değildir. İslam alameti veya Müslüman olmak demek değildir. O toplumsal bir örf olmuştur. Türkiye'de de işte cellabiyenin dışında erkeğin giydiği üstte bir parça, altta bir parça şeklinde bir kıyafet vardı. Ama netice itibariyle bu konudaki hükmün illeti kafirlere muhalefet etmektir. Nasıl olursa olsun bu muhalefet Müslüman kendine yakışır şekilde toplumun örfüne de riayetsizlik etmeyecek şekilde. Çünkü bizim gibi tevhid davetçiler şimdi o Arapların uzun cellabiyesini giyip keste sokakta etek diye dalga geçermiştikler. Yani bu toplumun örfüne nedir? Terstir. Yani toplum böyle bir şey güzel görmüyor bizim içerisinde yaşadığımız bir toplum. Aman kafirlere muhalefet edeceğiz deyip de böyle bir elbise de giyemeyiz. Bizim kafirlere muhalefetle olunduğumuz yer gücümüzü izhar edebileceğimiz yerlerdir. İbn-i Teymi'ye rahmetullah mecmuatül bunu uzun uzun açıklamıştır. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zahirde muhalefetle gücü olduğunda olundu. O zaman işte saçlarını tarama şekli, sakallarını bağlama şekli, nitekim Yahudiler sakallarını örerler. Bizde yasaktır mesela. Yahudilere benzememek için yani. Yasaklanmıştır, nehyedilmiştir, kerih görülmüştür. Nitekim Resulullah'ın işte Mekke'de saç tarama şekliyle Medine'ye gittiği zamanki saç tarama şekli de farklıdır. Yani Müslüman'a düşen gücü yettiği kadar kafirleri bu noktada muhalefet etmektir. 12. ayette kaldık. 13. ayetle İnsan Suresi'nden Allah nasip ederse haftaya devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülükte varsa nefsim ve alemin <gülüyor> Subhaneke Allahumma ve bihamdik Eşhedü an la ilahe illa ente Estağfuruka ve atubu ilayhı